Obur Kurt ve Leylek Dünya dünya olalı beri, en obur hayvanlardan biridir kurt. Önüne gelen her şeyi iyi kötü demeden yutar. Yiyecek bir şeyle karşılaştı mı, ağzına almasıyla midesine indirmesi bir olur. Ama obur kurt, günün birinde az kalsın bu aç gözlülüğünün kurbanı oluyormuş. İnce ama çelik gibi sağlam bir koyun kemiği boğazına saplanmış. Gözlerinden yaşlar akarak Kemiği boğazından çıkarmaya çalışmış ama ne mümkün? Yerinden oynamayan inatçı kemik kurda çok acı verir hale gelmiş. Artık nefes bile alamayan kurt çevresine bakınırken gözüne bataklıkta kurbağa arayan leylek ilişmiş. Canım leylek, gözüm leylek. Ben seni öyle severim ki, bunu sen de bilirsin. Başım fena halde dertte. Boğazıma kemik saplandı. Eğer bana yardım edersen... Hayatım kurtulacak. Yoksa ölmek üzereyim. Bu kemiği uzun gaganla çekip çıkarırsan sana çok büyük bir armağan vereceğim diye yalvarmış. Aa aç ağzını demiş leylek. Aa diyerek obur kurt kocaman ağzını fırın gibi açmış. Leylek uzun gagasını kurdun ağzından içeri sokarak boğazına saplanan ince kemiği aramaya başlamış. Leylek ince uzun gagasıyla daracık yerlerde yiyecek arama konusunda deneyimli olduğundan kısa sürede kemiği bulup çıkarmış. Kurt derin bir nefes almış, bir iki yutkunmuş ve Leyleye bir teşekkür bile etmeden yürüyüp gitmiş. Hey! Buraya bak! diye bağırmış Leylek öfkeyle kurdun ardından. Eee? Söz verdiğim büyük armağan nerede? Sen sözünü böyle mi tutarsın? Ben senin hayatını kurtardım. Sen ise teşekkür bile etmeden gidiyorsun. Bak sen akılsıza, demiş kurt. Sen bir canavarın keskin dişlerinin arasına başını soktun ve hala yaşıyorsun. Bundan daha büyük armağan olabilir mi senin için? Uzaklaşan kurdun arkasından baka kalmış Leylek. Aa, gerçekten yaşam ne kadar ilginç, diye düşünmüş. Başkasına iyilik edeceğim diye kendi yaşamamı tehlikeye attım. Sonunda aldatıldım. Ama yine de kendimi şanslı hissediyorum.